İhlas ve samimiyet İslam ve ihsanın ruhudur. İhlas, halkı sarfı nazar etmekle Cenabı Hakk'a iman ve ibadet etmektir. Riya'nın tarifi de Cenabı Hakk'tan başkasına amelini göstermektir. Yahut amelinin güzelliği ile kendini başkaya beğendirmektir. Esasen her bir insan için iki defter vardır. Kulun defteri ve Allah'ın defteri Kulun defterini kapatıp Hakk'ın defterini açmak ihlas, Cenabı Hakk'ın defterini kapatıp halkın defterinde herhangi bir faide inanmak da riyadır. Rabıta ve zikir, imanın semeresi olan muhabbeti kalbe getirmeden evvel riya ve imanda şüphenin ızdırabı hissedilmez. Bir adam, "Ya Resulullah, iman nedir?" diye sormuş. Resulullah da ona sallallahu aleyhi ve sellem, el-ihlasu, ihlasdır buyurmuştur. Yani ihlas, imanın ruhudur demektir. Diğer hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, seluni amma şi'itum, benden dilediğinizi sorun, buyurunca bir adam, Ya Resulallah, İslam nedir? dedi. O, ikamu ve ita'u zekati, Beş vakit namazı dosdoğru kılmaktır. Zekatı müstahaklarına vermektir buyurdu. Adam, öyleyse iman nedir diye sordu. El ihlasu. İman ihlastır buyurdu. Adam, öyleyse yekin nedir dedi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem et tasdiqu. Bir tek olan Allah'ı gerçekte bir bilmektir cevabını verdi ve buna devamen men ehlesa lillahi 40 yumen zahiret yanabiul hikmeti min qalbihi ala lisanihi kim 40 gün samimi olarak cenabı hakka ibadet eder iç ve dışta ciddi olursa kalbinde hikmet eşit, hakkı hak batılı batıl olarak görür görüş ve ikisinin arasını ayırt edecek basiret zuhur eder dilinden akar buyurdu bu hadisi şeriften faidelenmek için üç şart vardır. a. Helal yemek b. Şübhelilerden sakınmak c. Kur'an'ın emrini yapmak ve yasaklarını terk etmektir. Nitekim bir hadiste قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَخْلَسَ قَلْبَهُ لِلْا۪يمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَخِلْقَتَهُ مُسْتَقِيمَةً ve udunu mustemi'atan ve aynahu naziratan fa amma al udunu fa qami'un ve al ayn muqirratun lima yu'il qalbu wa kad aflaha man ja'ala kim kalbini imanla temizlerse kalbini Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle meşgul etmek amelinden başka her şeyden boşaltırsa dilini doğrultursa eşit dilini yalandan temizlerse, nefsini mutmain, eşit, dinde kendini şek ve şüpheden temizlemekle, delil araştırmaktan kendini ihtiyaçsız kılar, İslami ahlakla ahlaklanırsa, kulağını işitici kılarsa, gözünü ibret almak için, mahluklarda tefekkür etmeye çevirerek, haramdan sakındırıp, helalde sarf ederse, şüphesiz o umduğuna ulaşmış, ...ve korktuğundan emin olmuştur. Amma kulağı, ...işittiği sesi kalbe ulaştırır. Göz ise kalbin dinlediği şeyleri yerleştirir. Artık felaha ulaşmıştır, ...kalbini hayrı kabul etmeye kap yapan, ...buyrulmuştur. Yani ihlas, ...kalbi bütün muhaliflerden temizlemektir, ...demek olur. Bir adam, ...Hazreti resul Ekrem'den şöyle sordu. Bir kimse, hem dünyada nam kazansın, hem de cihat yapmaya davet etsin diye niyetlense hakkında ne buyurursunuz? Rasulullah ona la seva belehu, ona hiçbir sevap yoktur buyurdu. Bunun üzerine Ozat üç kere sorusunu tekrar etmiş. Rasulü Muhterem de her üç defasında sükut etmiştir. Sonra cevaben inna Allah teala la yıqbelu min ameli illa ma kân lehu وَبْتُغْيَ بِهِ وَجْهُهُ وَيَرُدُّ مَا adahu. Allah Teala muhakkak ancak kendisi için yapılan ameli kabul eder. Amelin içindeki rızasının dışında olan her şeyi reddeder, buyurdu. Yani cihatta bile yalnız ve yalnız Allah için olmayan kabul edilmez. Binaen aley Allah gayretlidir. Kulunun kalbinde gayrini kabul etmez demektir. Sıddıkıyye Şazeli ve birçok Kadiri meşayihı, teslim, ihlas ve muhabbet olmaksızın Allah'a kavuşmanın mümkün olmayacağına dair deliller getirmişlerdir. Bilhusus Sıddıkiyyet tarikatinde ihlasla teslim temel taş olmuştur. İhlas zikirle ve rabıta ile muhabbet de sohbetle meydana gelir. İleride izah olunacak. Allah'ın rızası dışında kalan Şöhret ve benzerleri dünyadır ve rızası dışındadır. Dünyanın menfaatlerinden hangi birisi olursa olsun, Allah'ın gazabının gelmesine sebep olur. Onun için rızası dışında hareket edenlere lanet gelmiştir. İnsanı Allah'tan uzaklaştıracak her şey dünyadır. Efendimiz, Sultanul Cazibin Hazretleri buna şöyle bir misal verirdi. Mesela, beşeri ihtiyaç olan, Er ve kadının münasebeti zina ile olursa dünyadır. Ahirette de o amel ateş olur. Fakat aynı münasebet nikahla olursa dünya değildir. Onun için ahireti nur olur. Çünkü er ve kadının cinsi münasebetleri birinci surette yasaklanmıştır. Demek dünya ve içindekiler lanetlenmiştir cümlesinden Murat yasakların hepsidir. İkinci suret ise emrolunmuştur. Dünyanın her şeyi de böylecedir. Yani çirkin yüzü yasaklardır. Güzel yüzü emirleri yapmaktır. O halde dünyanın iki yüzü vardır. Lanetlenmiş yüz isyanın her çeşidi, övülmüş yüz ise ibadetin her çeşididir. Bundan anlaşıldı ki, zengin olmaya çalışmak, helal kazançla olursa dünyanın güzel yüzüdür. Haramdan olursa dünyanın çirkin yüzüdür. Cihatta da yine böyledir. İhlas, kalbi dünyanın çirkin yüzünden temizleyip, güzel yüzü ile çalıştırmak demektir. Bu yüz, ahirette tarla olduğu münasebetiyle sevaplıdır. Her mü'min, basiretle hareket eder. Dünyanın güzel yüzünü tercih eder. Dünyanın güzel yüzü ise, hem dünyada hem ahirette insanın saadetine vesile olur. Resul-i Ekrem'den birisi de şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü! Kimisi şecaatten, kimisi ırkını ve aşiretini müdafasından, kimisi gösteriş için kendini millete beğendirmekten dolayı vuruşur. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? من قاتل لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ Allah'ın hükmü yücelsin diye savaşan, o Allah'ın yolundadır buyurdu. Bu hadisi şerifte, gazi ve şehit olmanın şartları beyan olunduğu gibi, ihlasın hakikati de beyan olunmaktadır. Yani Allah'ın hükmü yücelsin diye fikrini kalbine yerleştirip savaşan, ihlasla savaşmış olur. İbadet içerisinde, Allah'ın emirlerinin dışında kalbine yerleşen, ihlastan mahrum olur. Bir adam, Resulü muhtereme gelerek, Ey Allah'ın Resulü! Ben harp meydanlarında duruyorum. Sabır sebat ediyorum. Vuruşuyorum. Ama Allah'tan sevabımı ümit ederim. Sonra halk tarafından da yerim, eşit cesaretim görülsün, yani şöhretle halk da beni övsün isterim. Benim hakkımda ne emir buyurursunuz? Böylece üç gün üst üste o zat Resulullah'tan bu soruyu sorar. Resulullah da yüzüne bakar, cevabını vermez idi. Yani Resulullah bu hususta vahyin emrini beklerdi. Bu sorunun cevabına "Femen kana yarcuu liqa'a rabbih feley'amel amelen salihan ve Artık kim Rabbine güzel bir hal ve ihlasla kavuşmayı ümit ederek arzu ediyorsa salih bir amel işlesin ve Rabbine ibadetinde hiçbir gayeyi, hiçbir kimseyi ona ortak tutmasın. Maalindeki hüküm ayeti nazil oldu. Yani ibadet ederken, ibadetinin içerisinde yalnız ve yalnız Allah Teala'nın ona vereceği sevaptan başkasını kalbinden yok etsin demektir. Binaenaleyh, ihlasın manası burada da anlaşılmıştır ki, kalbi şahıslardan, dünyevi menfaatlerden şöhret, ırkçılık, aşiretçilik, şecaatten temizlemek demektir. Yahut Allah'ın emirlerinin dışında ibadetine hiçbir şeyi sebep etmemektir. Ulemanın çoğu, yukarıdaki ayetin içindeki B harfi sebep manasındadır dediler. Birinci tarife göre B harfi zarfiyet manasındadır. Birçok müfessirler de Yukarıda mana ettiğimiz şekilde ayeti tefsir ettiler. Her iki surette de namazın içinde rabıtanın meşru olmamasına delil yoktur. Samit oğlu Ubade'ye bir adam gelerek, ''Senden soracağım şeyden bana haber ver.'' dedi. O da ''Evet.'' dedi. Adam şöyle sordu. ''Görmez misin bir adam Allah Teala için namaz kılar.'' Fakat kullar tarafından övülmeyi sever. Böylece oruç tutar. Böylece sadaka verir. Böylece hacca gider. Fakat hem Allah'ın rızasını ümit ve arzular, hem de kullar tarafından övülmeyi sever. Buna sevap var mıdır? Cevabında, Übade Hazretleri şöyle dedi. Hayır, ona hiçbir sevap yoktur. Çünkü kutsi bir hadiste, قال الله تعالى, Ana oglana şurakayi ani şirki men amile amelen eşrake fihi ma'i gayri teraktuhu ve şirkuhu Allah Teala buyurdu Ben ortakların ortak tutmaktan en ihtiyaçsız olanıyım Kim bir iş işler gayrimi benimle ortak ederse onu da tutmuş olduğu ortağı da terk ederim buyurulmuştur Yani ibadette Allah Teala'nın emrinden başkası Şirki hafidir. Riyanın da yokluğu ihlastır. Şeddat bin Evs adlı sahabi ağlarken birisi ona neden ağladığını sorunca şöyle dedi: Ben Hazreti Rasulü Ekrem'den, İnn aqwa fma aqafu 'ala ummati al-ışraqu billahi ve şehwetun kafiyetun. Benim ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Allah ile ortak tutmaları ve gizli şehvettir dediğini işittim. Ya Rasulallah, ümmetin senden sonra Allah Teala'ya eş koşacaklar mı diye sordum. O da, ama innahu la yabudun şemsen, wala qameran, wala hajran, wala wathan, walaikin yuraun bi aamalihim ve şehvetul kafiye tu an yucbha ahduhum caiman, fatarzdulahu şehvet min şehavatih, fiytruk comuh. Evet, onlar benden sonra güneşe, aya, taşa, puta tapmayacaklar. Lakin amelleri ile insanlara gösteriş edeceklerdir. Bu da riyadır. Gizli şehvet ise, oruçlu olarak sabahladığı halde ona şehvetlerinden birisi baş gösterir. O da orucunu terk edecektir, buyurdu. Yani şehvet yalnız zina değildir. Cibril hadisi, İslam'ın aslıdır. Ulama ondan birçok hükümler çıkarmışlardır ki bazıları şunlardır. 1- İslam, Allah'a, Allah'tan başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulü olduğuna şehadet getirmek, 5 vakit namazı kılmak, farz olan zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak, mali kudreti olursa hac etmektir. 2. İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere inanmaktır. 3. İmanla İslam'ın başka başka şeyler olduğunu söyleyenler bu hadisten delil almışlardır. 4. İhsan, Allah'a onu görür gibi ibadet etmektir. 5. Yukarıda zikredilen şeylere iman etmek farzdır. 6. İslam'ın tarifinde zikri geçen erkanın mertebeleri pek büyüktür. 7. İhlas ve murakabenin mevkileri pek büyüktür. 8. Ramazan ayına Ramazan denilebilir. 9. İnsanın bilmediği bir şey için "bilmiyorum" demesi ilimdir. Bu onun kıymetini düşürmez. Bilakis ilim ve takvasına delildir. 10. Sual soranın nezaketle alimin de sorana karşı lütufkar davranması gerekir. Alim bir zat halkın muhtaç olduğu bilgileri kendisine sormalarını emredebilir. Mürşidiğinden bir zatihi şeriatı öğrenemeyenin Diğer bir alimden öğrenmesi farzdır. Sormadıkları takdirde kendisi onlara talimde bulunabilir. Çünkü Cibril aleyhisselam öyle yapmıştır. 11. Melekler diledikleri şekillere girebilirler. 12. İbadetin ruhu ihlastır. Bütün zikir ve ibadetin kabul olunması için iki şart vardır. Birincisi ihlastır ki, Cibril hadisinde, اُعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ yerake. Öylece Allah'a ibadet et ki, sanki sen onu görüyorsun. Şayet sen onu görmezsen, o seni görür. Cümlesiyle ihsan, eşit, ihlas, tefsir buyurulmuştur. İkincisi, yapılan ibadetlerin kamilen şer'i şerife mutabık olmasıdır. Bu iki şartın dışında, hiçbir ibadet makbul olmaz. İhlasın hakikati, Teala Zulcelal Hazretlerinden başka hiçbir şeye iltifat etmemek ve nazarı itibara almamaktır. Bundan dolayı Nakşibendiler ve hatta bütün ehli tarikat, ihlası tarikatlerinin birinci rüknü olarak kabul ettiler. Menkıbe kitaplarında tespit edildiği üzere, bir adam, Gece ay ışığında bir kadına tuzak kurmuş. Kadın hıyanetini anlayınca, ''Sen hiç utanmaz mısın?'' demiş. Erkek, ''Yıldız ve aydan başka bizi gören kimse yoktur ki utanayım.'' deyince kadın, ''Şu ay ve yıldızları parlatan ve yaratan da mı hayal etmiyorsun?'' deyince tuzak kuran erkek, o işten vazgeçerek tövbedar olmuştur. İşte ihlas Salik'in, Tenhada günahlara fırsat aldığı zaman dahi Allah azze ve celle'nin azametini zihninde istihzar etmesidir. Bu itibarla bir haberde, men ahlas al-ı ibadeti lil lahi erba'ine yaman, zahreti hikmeti min kalbihi ala lisanihi. Kim kırk gün ibadetini bütün illet ve maksatlardan halis kılarsa, eşit saflaştırırsa, hikmet çeşmeleri kalbinden fışkırır dilinden akar buyurulmuştur. Şeyh Abdulhak, Şerhül Ahkam adlı eserinde diyor ki bu haber isnat cihetiyle sahih olmasa dahi Allah Teala'nın inayetiyle şereflenen ehli hakkın selim olan zevkleriyle bu haberdeki hükümde şüphe yoktur. Hükmü sahihtir. Üstazımız Şeyh Abdulhak el-Abbasi el-Medeni bu hadis ehli hakkın düsturlarından biridir evet, senet bakımından ma'lul ise de, hüküm bakımından ma'lul değildir dediler. Maksat, ihlasın hakikatini tahsil etmektir. Konevi diyor ki, bir kimse, hikmet çeşmeleri kalbimde açılsın, dilimde aksın diye ibadet ederse, onun bu arzusu dahi bir illet olduğundan ihlasını zedelemiş olur. Buna uyanmak gerekir. Analey Salik tarikate intisap etmeden önce yahut intisaptan sonra bedeninin azalarından her birini, onunla işlenecek günahtan, fikir ve hayalini bütün istek ve arzulardan arındırmalıdır ki, ibadetinde sadece Allah Azze ve Celle'nin emrini gaye edinerek ihlası tahsil edebilsin. Ebu Süleyman Darani diyor ki, Kendisiyle Allah Teala'nın emrinden başka, hiçbir maksat olmayan ibadette bir adım atmak, mürid için kafi gelir. İmam Gazali diyor ki, İhlastan başka hiçbir suretle, insan nefs ve şeytanın hilesini yok edemez. Hazreti Ömer de, Ebu Mus'al Eş'ari hazretlerine, radıyallahu te'ala anhum'a yazdığı mektupta, Kim niyetini saflaştırırsa, Kendisiyle mahluk arasında vuku bulabilecek bütün tehlikelere Allah Azze ve Celle yeter. Binaen aleyh niyetini saflaştır buyurmuştur. Ebu Bekr, Eyyub de amellerde niyetin saflaştırılması amel yapmaktan daha zordur demiştir. Netice-i meram, salik bütün hizmet ve ibadetlerinden sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını nazarı itibara alır. Salik'in bundan başka her şeyi sarf nazar etmesi şarttır. Böyle olmazsa ne şeriat, ne tarikat, ne de hakikatten faidelenir. Saadat-ı kiramın sevgileri, kalbi istila etmediği müddetçe ihlas gerçekleşmez. Saadat-ı kirama doğrusu bildirmiş oldukları sözlerine, kamilen teslim olmayanın kalbine muhabbet ve ihlas giremez.